8-18 saat sevgili dinleyiciler 35 bin yılda bir olacak bir olay 8-18 yani yani ve 40 bin yılda bir olacak olay <gülüyor> mikrofonları kapalı kaldı hoş geldiniz stüdyomuzda hala <gülüyor> Fifi hoş bulduk <kulü>. <gülüyor> <gülüyor> Gülüm Gülüm malah bugün çok güzel bile değiller. <gülüyor> Onların mesajı kapalı. Beni korkutma Sufyan. sen de camın arkasındasın diye rahat edemezsin. Ulum benim, Ulum benim diyoruz ve bir soruyla başlıyoruz. Ege sana sorum. Açık sor. Sorum sana olacak. Hiç kıvırmadan. Sorular açık, cevap kapalı zart metoduyla. Evet. <gülüyor> En ünlü Türkiye Futbol Ligi'nde, 1. Futbol Ligi'nde o, o zamanki ismiyle bak ipucu da vermiş <gülüyor> oldum sana. En ünlü ikizler kimlerdi? Arçil ve Shota. Bak Fahir görüyoruz. %5'lik dilime girdiniz tebrik ederiz. E, Fahir dedi ki bilemez. Bilemez dedim demedim ki, %5 bilir dedim %5'lik dilime girdin. Bilemen dedi. Ama o Arçil ve Shota'yı bilirim ben çünkü Telebol zamanında bunlar şakalar falan yapıyorlardı. Soyadlarını hatırlıyor musun? Archil, Archil Shota ve Shota Arçil öyle bir, bir anne babaları vardı hatırladım Sonra birini yolladılar öbürü kaldı değil mi onlar? Şota kaldı, Şota kaldı. Şota. Bunlar Şota. şeyle aynı dönem değil mi? Şotakan. Nedir? Şakakan. Evet. Kompelayla aynı dönem. Kompleyle... Den önce. Den sonra. Hayır aynı dönem. Aynı dönem. Aynı dönem. Mercedes. Aynı ha, ile aynı dönem olduğunu hatırlıyorum ben. Tabii tabii komple vardı o zaman doğru doğru aynı, aynı, aynı. Doğru. bunlar hep varmıştı evet yanıyorum <gülüyor> yanıyorum diyen komple şimdi yeni bir ikizler geliyor <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz antakama mı geliyorlar gene Galatasaray teklif götürmüş Hamit Altın Topla Halil Altın Top onlar güreşi değil mi ya <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hmm, nerede oynuyordu? Bayern Münih'te oynuyor biri. Öbürü de e, sıfır, şey 04. Şalke 04. 04. Şöyle girmiş. diyebilir miyiz? Hamit Altın Top ve Bayern Altın Topu aynı potada eritiyoruz. Aynen. Aynen katılıyorum. Lutescu geliyor muymuş Galatasaray'a? Van onu söyleyin. sıraya göre... gelmiyor 2009-2010 sezonundaki takımımı belirleyeceğim. Lutescu el yakmış abicim. <Gülüyor> Fiyat çekmiş. Maalesef. Aynen başlık bu. 4.2 milyon euro kazanıyorum. Ben yıllık demiş. Varsa Ama paranız gelin. açık konuşayım demiş. E, UEFA kupasını da ekliyor üstüne demiş. Kaç para hocam? O zaten anca onun içine koyacağım diye kupayı bu kadar dana gibi yaptılar demiş. Yani. Hakikaten kupayı Lüçescu'ya şeyle elinde bir şey yokmuş da sonra foto eklemişler gibi duruyor ya kupa. Lüçescu'nun elinde. Ama kupada da ya yakışıyor be Oktay. Yalnız Lüçescu eğer e, böyle yaparsa Galatasaray camiasını bayağı bir üzüyecek benim anladığım üzere. Bayağı üzüyecek benzer. O zaman şöyle bir şarkıyla cevap vermek lazım ona. <Gülüyor> Buyurun efendim. Bugün bu parça ne zaman üzülsek böyle bir şey olsun. Romantizmi. Hüzünle anlarımıza, Hüzünle eşlik, anlarımıza eşlik etsin. Roman boy izli. George gördünüz mü son fotoğrafını? Ay çok tatlı. Ol. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Yemiş yemiş. Dobişko baboya gitmiş. Tosuncuk gelmiş. Tosun Jones Tosuncuk George. Buyurun efendim. Evet Oktay'cım verecek misin yoksa ben vereyim mi? Ver Fahir'cim. Ya oğlum artistik yapma öyle ver Fahir'cim falan derken böyle sayın. Gulüm sinirleme gulüm. Ha gülüm. Bir, dakika, ee, bir, hiç dakika, hiç... bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 2 3 you... Do you really want to hurt me? Buyurun efendim. Do you really want Hayır, to hurt me? Hayır buyurun derken <gülüyor> haber. Evet şimdi e, Uluslararası Uzay İstasyonu We e, Dingermere Mehmet Fırat <gülüyor> Gibi görevli astronotlar dün e, bir tarama yaptı. indirildi mi? İndirildi. mu kaldı şimdi? kaldı. Uy! Uy başıma gelenler daha. Diyoruz ve görevli astronotlar dün bir tarama yaptı. Astro astronot difai, astronot ve östrojen ve testosteron. <gülüyor> evet, şimdi bunlar soğudukları havadaki su. Şimdi uzay çok güzeldi Nemli, nemli, nemli. Duvarı nem insanı da. Uluslararası nem insanı duvarı ne aynı şekilde astronotu da nem yıkar. yıkar. Burhan Çaşan kaç gamdı? <gülüyor> Burhan Çaşan mı? Burhan Çaşan oktav mıydı, gam mıydı? Eee Burhan Oktav 8 olan bence o bir anahtar, sol anahtar veya fa anahtarı biraz daha böyle kirli sesli. Ferhat güzel ne anahtarı? Bir anahtar olsa. Hayat güzel. Şey, Ferhat <gülüyor> Şehrin altın anahtarını tek tutabilecek kişi Ferhat Güzel biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> o eller. Eller büyük ya. <gülüyor> Sembolik anahtarı rahat rahat. Hangi kabaya açacağım? <gülüyor> ne olmuş uydu? O yani habere devam edebilir diyecektim ya çok güzel oldu ya. Mahvettiniz haber şu anda yani bitti ya. Olay bitti. Şimdi bu astronotların geri kazanım yoluyla... E, ...efendim küçük kabahatlerinden... E, ...burada açık söylemek gerekirse idrarlarından... ...geri kazanım yoluyla elde ettikleri suyla... Bunları içme töreni vardı. Dün Bunun o Şimdi töreni... Bazı şeyleri biz böyle 50 defa ayrı Türkçeleştiriyoruz ya. Bunu recycle geri kazanım mı geri dönüşüm mü? Bu geri kazanım diyor ya geri kazanım Geri işte. kazanımla geri dönüşüm aynı şey ne oldu şimdi son karar Bak, ne? Şimdi şöyle. Eğer mesela. Ortada bir kazanç ger varsa. Geriye geldiğin zaman ortaya çıkan ürünü direkt kullanabiliyorsan. Geri kazanım. Ürün olarak yani birinci tüketici olarak kullanabiliyorsan geri kazanım. Ne de bir dakika ben bu, bu adamlar kaba şimdi suya çevirmişler ya. Evet. Direkt suya döndüğü için geri kazanım Geri dönüşüm mesela o kağıtlar eski kağıt veriyorsun, eski kağıt tekrar bir o işleme giriyor ham madde olarak falan tekrar bir şey yapılıyor falan, sonra tekrar bir şeyler oluyor ve kağıt oluyor ya. O evet. geri dönüşüm. E, gene işlem var bunda da. Olun işlem gibi... yok. Andra, bunda işlem yok. Lysin kerefoli... beyler bir şey anlatıyorum değil mi? Bak vardı için daha doğru olduğunu Sesimin düşünüyorum. Sesimin yüksek çıkması tamamen zorunluluğu <gülüyor> <gibi. gülüyor> Genetik. Şimdi arkadaşım bunlar su içiyor, değil mi? Ben ihtiyacım var. Ben içme diyor mu demiyorum. İçtin suyu. Neyin geldi? Kabahatin geldi. Yaptın. Gönderme. Hop atmıyoruz onu. Koy kenara. Ver makine geri verdi. Sana ne verdi? Su verdi. İç. Hop bak. Bu ne demek bu? Geri Kazanım. Faiz elin bu arada dönüşüm işareti yapıyor ama. Hay kazanıyorum. Anlatırken. Zaten bak, o yüzden kazanın derken. O yüzden dönüşüm bir tıkandın. Şey. <gülüyor> şöyle kazanın bak. Bu geri kazan. Şimdi sen diyelim ki kağıt şimdi orada yazıyor. Senin verdiğin bunu. örnekte de hiçbir şey yok ki. Sudan su oldu işte gene. Baba şey işte oldu. Kağıttan ya. kağıt oldu gene. Hayır olmadı kağıttan. Şimdi sen burada teksir kağıdına not tutuyorsun uzay istasyonunda. Teksir mi? Ya diyor Racı sen ne kadar işemişsin. Saman kağıtlı teksir ya, kağıdı dediğin. Ha saman kağıdı. Evet. Diyor ki ben iki litre Ay Maşallah senin de böbrekler iyi çalışıyormuş. Vallahi lan pis pis espriler yapma. Çok sıkıştım oğlum çıkar oldum, falan filan. Gülüm rahatsız oldum. Gülüm rahatsız oldum diyor. Oradan şey yapıyor ve falan filan. O kağıtlar yazılıyor. Birikti birikti ulan diyor. Bu kadar ne yapacağız bu kağıta? <gülüyor> lan diyor onu diyor atsa lanla oğlumla konuşma arkadaşım. Bir gerilimi aralarındaki gerilimi atsana oğlum gerilim ya. yaratma gülüm diyor ya ne güzel geçiniyorsunuz uzay istasyonunda diyor bunları atıyorlar bunları ne yaptılar attılar bu makine fış fış fış yaptı kağıt bardak çıkardı oğlum diyor ben diyor bu avelesin diyor idrarımızı yaptık diyor neyle içeceğiz diyor bardak vardı nerede bardak vardı iyi mi dedin, orada vardı işte kağıt bardak vardı ha Değil. bu durumda kağıt bardak ne oluyor <gülüyor> geri dönüşüm oluyor arkadaşlar farklı ürüne döndüğü zaman farklı. geri dönüşüm Aynı ürüne döndüğü zaman geri kazanım. Gülüm. Bence bu. Çevreciliğin 3 R'si. Reduce. Reuse, recycle. Bitti. Azalt. Tekrar kullan. Tekrar kullan. Dönüştür. Burada geri kazanım Dönden hangisi? Hatta. Tekrar kullan mı? Ya tekrar. Ya egecin basit. Atıp atıp geliyorsunuz karşıma. Ne atıyorsun? Makineden geçince recycle oluyor da makineden geçmeyince ya yani bak, bir... ne zannettin? Hiç bana yalanla gelme. <gülüyor> kafa ya. kafa <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ya aynı ürüne dönerse buna biz kazanım farklı ürüne dönerse Fahir benim söylediğim şeyi 10 dakikadır benim söylediğim şeyi anlattın. Çocuk kafası ve almıyor ya. Mi? Almıyor abi almıyor. Soru dinleyicilerimiz olsun. Sor. Almıyor abi. Çevreci dinleyicilerimiz vardır. Çevreci veya recycleci kılıcı dinleyicilerimiz varsa bir açıklık getirirlerse çok makbule geçecek. <gülüyor> Onlara <glüm> gülüm deme. Modern <gülüyor> sabahların gülü olacaklar. Biz de onlara gülüm diye hitap edeceğiz. Biz onları hala siz gideceğiz. Onlar bize gülüm diyebilecekler. İstedikleri Telefon i̇şte diye. Telefonda gelmiyor. Ne, gelmez tabii. Çünkü benim söylediğim o kadar doğru bir şey ki o kadar olur. Yani normalde ha işte telefon geliyor. Ha, geldi. Alcan cevabı. Alcan cansın Sevgili dinleyicimiz şu anda e, henüz sizi bağlamadık. Hazırlanmanızı istiyoruz. Sizi gülüm diye hitap edeceğiz. Günaydın gülüm. Gülüm hazırlanamadı. Hazırlanamadı. Böyle bir şey bu kadar kısa zamanda hazırlanamaz insan. Lütfen glümü kaldırabilecek din, Hem glümü kaldırabilecek hem de bunun gerekliliklerini yerine getirebilecek bir dinleyicimiz arasında. Geri kazanım ve ee, geri dönüşüm. dönüşüm arasındaki farkı bilebilecek dinleyicilere ihtiyacımız var. Dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var. Ya biri var de açıp şey diyecek vallahi ikisi de aynı şey ne vır vır vır konuşuyorsunuz. atla deve mi diyecek. İşte söz bulunamadı diyor. Söz ne hangisine? Dönüşüme mi? Geri kazanımı Yok. Öyle bir şey TDK'da yok. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Kadir Tapucu'nun bakayım geri dönüşüm. Bak geri dönüşüm diye bir şey var. Geri kazanım yok. Orada uydurmuşlar. Ama dönüşümüyle kazanımıyla Atıkları neyse, yeniden değerlendirilmesi atıklar. duruma. Ha aynı şekilde ha başka şekilde. İşte bu astronotların töreni vardı. Günaydın Gülüm. Her Gülüm <gülüyor> niye? Alo gülüm. Ben cevap vereceğim. Ne yapan Aa. Gülüm? gülüm? Aa ne yapan gülüm? gülüm. Ha hanımefendi kusura e, sert olduğunu biliyoruz. Biz erkek <gülüm> halimizde zorlandık. <gülüm> <gülüm> Biz de maruz kaldık. Kimle görüşüyoruz? Benim ismim Sevil. Sevil Kıvan. Sevil Hanım. Evet. Sevil ve Kıvan ne kadar güzel iki dileğin bir araya gelmesi. Sevil Hanım nedir evet. geri dönüşüm geri Anca. kazanım? arasında bir fark yok dedim ben. Siz de öyle diyorsunuz değil evet, mi? Evet. E, niye karıştırıyorlar kafamızı o zaman? Ee, Bak ya, burada acaba... yarım saattir boş boş konuşuyoruz. Evet. Yani siz boş konuşmuyorsunuz da şey yapıyorlar, karıştırıyorlar boşuna. İşte sözlükçüler anlaşamıyor. TDKcılar geri dönüşüm demişler. Ben onları sevmiyorum. Siz kim Ama seviyorsunuz Sevil Geri dönüşümü kabul ediyorum. Geri, dönüşümü kabul... geri dönüşümün muhteşem olacağını kabul ediyor musunuz? Evet aslında bu da benim geri dönüşüm sayılır. Aylardır aramıyordum. <gülüyor> Aa hoş geldiniz. Seviyorum sizin dil konusunda otorite olarak gördüğünüz kimdir? Ali Püsküllüoğlu oğlum mu mesela? Ay, yok. Onu da değil. Kim peki? Nereye bakıyorsun sözlük falan mesela böyle bir şeye takıldığınız zaman? Ben şeye bakıyorum e, Enis Batur'un kitaplarına. Enis Baturu otorite olarak alıyorsunuz. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel. Peki, Çok teşekkür ediyorum. Her efendim. şey bir anadır. Birisini seviyor musunuz sevgili? Hayatta? Yok, Hı -hı. Hayatta veya öl. Elli <gülüyor> yaşın <gülüyor> üzerinde öleceğiz. <ölürüm>. İliştisiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, hayır yok, yok, öyle, yok yok. Birisini seviyor musunuz diye sordu. Hayır. Seviyorum. Nasıl birisi? Ay eyvallah. Nasıl edeceğim şimdi? Eyvallah değil. Allah için. Yani. Ay şey... evet yanlış söyledim. Evet olsun olsun. Ben bozuk benim. Nasıl bir insan yakışıklı mı bir kere onu söyleyin. Yakışıklı. Dağ gibi bir adam mı yoksa sizi yani gören vay be dağ gibi adammış mı der yoksa böyle ortalamaya ölçülerden. Ya valla hayali bilim tarif ediyorum dağ gibi der. Hayali biri mi? Hayal o yok zaman yok ya. işte o zaman Sevgi Hanım. Ama şimdi nasıl sevmiyorum din telefonda? Niye? Dinliyor olabilir mi hayali adam? Yok dinlemez. <gülüyor> hayali adam böyle programları dinlemiyor tabii. <gülüyor> Kaliteli adam sabah attığı caz programı <gülüyor> dinliyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> Veya Ay <should> Agora. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok o ya agora, Ay Işın'da Agora'cığım benim ya. Be agora neydi? Bana tanıdık geldi. Hayali, hayali adama, adama soracaksınız. Hmm, Çok teşekkür ediyoruz Sevil Hanım. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Rica. Diye olabilir mi acaba Sevil Hanım? Sevil Hanım bir kum, kum, gülüm Model sabahları gülüm, gül... gülüm, gülüm, gülüm, gülüm, gülüm diyeceğiz Gülüm diyeceğiz. Bu kadar. Geri kazanım, geri dönüşüm tartışması alevleniyor Sevgi dinleyiciler. Türkiye bir kez daha bir hattı Oluşturdu Günaydın efendim. Günaydın. Kimle efendim? E, ben Deniz. Deniz. Gülüm, gülüm, gülüm diyelim gülüm. mi Deniz Hanım size? Lütfen. Buyurun. ...kaldırabilecek misiniz Deniz Hanım? Ee, hoşuma gider. Hoşuma gider. Doğrusu ne yalan söyleyeyim. Doğrusu ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Peki Gullüm. Anlat bakalım. Şimdi Gullüm mevzu şudur. İngilizcesinden girelim. Evet. Ee, geri dönüşüm Recycle. Geri kazanım Recovery. <gülüyor> Öyle girerseniz bir diye. Ama recovery tıbbi terim değil mi? Yok biz e, onu şeyde de kullanıyoruz artık. Günlük siz, hayatta da kullanıyoruz. Siz Özel pardon? Gördüğünüz gibi. Siz. Yani vatandaş, sade vatandaş olarak. Oh, sade İngiliz vatandaşı mı? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ben. E, Çift vatandaş diyelim. <gülüyor> Nasıl siz çifte, çifte vatandaştınız Yani sade tost, sucuklu tost ve sucuk kaşar. Evet gibi mi? Siz bu duruma sucuk kaşar mısınız? Yoksa sucuk domates mi misiniz? Ben onu da çok severim. <gülüyor> sucuk ya... domates beyaz peynir. Çok yani karışık kanarı... oldu. <gülüyor> Deniz Hanım sizi de mahcup etmeyelim ama biraz sanki bir uydurdunuz gibi mi? Yani bu sabah mı düşündünüz bunları? Aramadan önce mi düşündünüz? Yoksa zaten düşündüğünüz şey de aha da fırsat bu fırsattır mı dediniz? Yani sizin yanınızda düşünmek pek mümkün değil. O açıdan diyerek tamamlayalım. Konuya geri dönelim mi? Biz hep konudaydık zaten. Siz konunun dışına bir anda taştınız. Düşünmek mümkün değil dediniz. Tost most falan bir şey dediniz. Saçma sapan onu niye soktunuz? o? Beyaz peyniri niye soktunuz araya? Sucuk, domates çok güzeldi bence. Çifte vatandaşın Türkaya. Yani Tamam Burası. diyebilmek açısından. Peki Deniz Hanım ee, şöyle bir şey. Bir atığın içerisinden e, mesela belli bir maddeyi ayırmak. Hı. İdrarın içerisinden suyu ayırmak gibi. Ne güzel bir şey. Hı, mesela. Ya da işte siyanürlü e, şeyler var ya bu Bergama'da falan. Altın nöle, şey yapıyorlar. Siyanürlü Doğrudur. yüzükler var. Mesela. Şimdi o siyanürlü yüzüklerin içindeki altını ayırmak için ayrıca bir işlem yapılıyor. Böylece altın içerisinden geri kazanılıyor. Ha. Hı. Recovery. Çok Recovery. mu teknik oldu? Yol doğru ya. ya çok ben, güzel oldu. Ben oldum, ne sizin Eyvallah. meslek nedir ayıptır sorması? Ee, ben esas olarak çöpçülük yapıyorum. Çevre mühendisi misiniz? Evet evet. Hı. Çöp evde mi yapıyorsunuz? çevre <gülüyor> mühendisi çıktınız. Çevre <gülüyor> mühendisi çıkmasaydınız çevre <gülüyor> mühendisleri <gülüyor> bu gelecekti bana. Peki çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. O kadar arkadaşım. iyisiniz ki size hep gülüm desinler o İngiliz kocanız da hep gülüm desin size. Aa, acaba sevdiği biri var mıydı? Bir de onun İngiliz'in saç ayağını oluşturuyorum dedi ya, ...Türk tarafını oluşturuyorum dedi ya. Ha. Çifte vatandaşım dedi. Oho, siz hiçbir şey anlamamışsınız birader. Aslında bu konuya en hakim kişi yani benim bu konuda tam güveneceğim kişi Deniz Hanım'a da ayıp olmasın ama Hicran vardı bizim bölümde. Yani hem çevre dostuydu. <Gülüyor> en böyle aktivist bir şekilde çevreyle ilgileniyordu. Hem de o kadar insan dostuydu ki hiç Konuyla alakası olmayan üç kişiyi beraberinde bir dersten geçirmişti. Hadi ya. Vallahi öyle. Böyle bir proje grubu oluşturuluyordu bir derste. Ondan sonra e, derste böyle çevre ağırlıklı bir derste fakir demeyeyim de geri zekalı öğrencileri şey yapmıştı hocam. Nasıl grup Hicranın grubuna vermiş. Ha öyle. Şeydi. arkadaşlar siz hiç bir şey karışmayın falan. Ben <gülüyor> onu zaten biliyorum e, yapacağım şey yapacağım lütfen. Benim şey da, O hicran hakikaten e, çevreyi de kurtaracağına eminim. Beni nasıl kurtardıysa benimle birlikte iki tane daha arkadaşı kurtarmıştı. E, çevreyi de kurtaracaktır bugün. Eğer bankacı olmadıysa. Hiçbiriniz hicrana karşı bir şey hissetmemiş miydi o dönemden? Minnet, hani minnet. Minnet dışında. Ben hicranı o dönem toprak anayla eş tutmuştum. Bir şey aldınız mı peki proje bittikten sonra hediye mi diye? Bu yani sevgir zekalı hem de e, fakir yo, fakirlikten değil, duyarsız <gülüyor> ve anz olduğumuzda onu akıl edemedik. Ulaşabilecekleri en büyük nokta minnettarlık duygusu. <gülüyor> o da ücretsiz olması kaydıyla. Ki duyarsız insan hakikaten büyük özveriyle yaşayacağı bir şeydir. Duyarsız duygusu. insan yoktur, ayarsız adam vardır. Issız adam. adam a biz 35 yapmışız hadi bu Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay ay, ay, ay, dın. Buyursunlar Faye Geri dönüşün diyordun, geri kazanın diyordun. Ne diyorsun? Ya, o iyi diyordun, o iyi, Aman işte astronotlar törende idrarlarını içmişler. Afiyet olsun, bal şeker olsun, löp löp et olsun. Sadece idrarlarını da değil, çok affedersin. Terleri, idrarları. Affedersiniz, vücudumuzda toksik namına ne varsa... Hepsinden falan süzmüşler. Ondan sonra güzelce o iki tane var Herkes ya işte. Herkes kendininkini mi? O Japon yalayıp yutmuş vallahi. Kana kana buralarına akıtı akıtmış. Oh be demiş. O Japon şey şov öyle. yapmak için yapmıştır. Şovu biraz yetersiz kaldı ya. Aman o da sonra Sonradan uyandı da çok geç dostum diyorum. Hatta cep telefonu dostum bile diyebilirim zorlarsam. Şimdi ben bir şey vereceğim çok güzel. Bu İngiliz hükümetinin görevlendirdiği bilim adamlarını dövüyorlarmış. UI'ye gittiysek bir tane bir şey söyleyeyim ben UI ile ilgili. Söyle canım. UI Amerikan Başkanı UI değil de Hubble teleskobu. <gülüyor> Hubble teleskobunu tamire giden bir ekip vardı ya. Kayboldu. 7 kişi. Bu akşam dönüyorlarmış da dün telefonla konuşmuşlar Obama ile. İlk defa dünyada bir ilk gerçekleşmiş. diyor Erevizyonda da gerçekleşti. Ya saçma sapan konuşmalar yapıyorlar. Nedir yani? Ne konuşacak? Ne diyeceğim? Başkan Başkan Obama yla. Sayın Başkan biz buzdadırız. Ee, Çalışmalarımız. Başkanın de siyasi şey, şey oturuşuna bakın. Sovat demiş ya. Sovat ya. Şunun oturuşuna bakın. Dördü önde üçü arkada fotoğraf çekti. Herhalde kamera kamera. Aldı sağda çok so kamera. Ya nedir şimdi? Başkanın hmm. biz bu e, Hubble teleskobunu işte. E, güzel tamir edeceğiz e, gezegenlere e, bakışımızı devam ettireceğiz. 5 dakika ne konuşmuşlar? 5 dakika sürmüş görüşme. Ama canım her biri bir iki kelimeyse zaten gelmiş kişi. Geliyor ses. 7 yedi... okey diyor. Bir buçuk saat sonra aşağıda okeydi. Oval Office. Obama Oval Office'te bu 7'den sonra demişler ki başkan olmuşlar efendim demiş. Galapagos adalarının üzerindeyiz. Bir şey başkan olmadan demiş. önce yaşadığınız Chicago'nun üzerinden biraz önce geçtik kentinde fotoğraflarını çektik demiş E demiş eee so demiş ya manyak manyak işim var gücüm kardeşim var kardeşim çektin de bana mı çektin demiş size çektim başkanım demiş öyle benim evimi de gördünüz mü bahçemdeki çimenlerin ne durumda olduğunu merak ediyorum ayardır Ay gidemedim ooo, tam geyikçi çıktı bu <gülüyor> valla başkanım baba şöyle demiş, bunu görüyor musunuz demiş bunu e, efendim başkanım <gülüyor> demiş gördün mü gördün mü bunu gördün mü demiş Ondan orada sonra... patlamışlar zaten yanlarında şey varmış kadın astronot varmış şey demişler başkanım demişler kadın var ya lütfen ya ortamda bayan var demişler. Sonra da şey demiş iş aş George Bush dedi. <gülüyor> Espriye baktık. Ya şimdi bu mu ya espri ya? Espri bu mu? Cık, olmaz abi ya olmaz valla olmaz. Alo başkan alo başkan demişler. Ala fifi ala fifi demiş öbürleri de. <gülüyor> duyuyor musunuz burası Atlantis demişler. Çünkü orada fotoğrafları çekmemişler ya çimlere bakmamışlar. Orada sanki hat kesildi numarası yapmış ha. koca koca yedi astroloz aynı anda akılları sıra koca başkanı kandırıyorlar en kısa zamanda biz demiş fotoğrafları göndereceğiz demiş onlar kendilerini kandırıyorlar en kısa zamanda sizi beyaz saraydan indireceğiz demiş mor tişört Birisi, pardon özür dilerim ne oluyor falan demişler mor tişörtleri çekmişler bir başka bir, bir haber var. başka bir haber another relationship between pleasure and pain Şimdi İngiliz Hükümetinin görevlendirdiği bilim adamlarını dövüyormuştular dedim az önce. Sebep. Şimdi bu adamlar bugüne kadar abuk subuk ne kadar araştırma yapıyorlardı biliyorsunuz. Evet. Gemi. Evet. Şimdi bu adamların 300 bin sterlin bir harcamaları olmuş. Ördekler yağmurdan hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu araştırmasında 300 bin sterlin harcamışlar. Asla asla asla asla hoşlanıyor mu? Anlaşılmadı. Devam et. ısla ısla ısla Asla ne ya? Yağmurda ne yapıyorsun abi sürekli yağmur yağıyor değil ya İngiliz de Türkçe'ye çok hakim olmadığına ıslat diyene ıslat diyor Isla ıslan mı Islat mı ne ıslat ne Islat yani ıslat anlamında öbürü hortumu tutuyor Daha doğrusu teknik geliyorum ıslatlanın kısaltılmışı ıslat Isla ıslat ıslat ıslat ıslat ıslat ıslat ıslat ıslat 3 yıl süren araştırma sonucunda bu kadar hacince ulan demişler yuh Yuh be bilader demişler. Ne parası bu hocam demiş. Bu Sırf olmuşsun. çay ve kahve verilmiş o para. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <yersi> zaten. <gülüyor> Süperist demiş. E ee, taksi demiş, fişlerimiz var demiş. E, yemek fişlerimiz var demiş. Alkol var mı? Yok demiş. Alkol fişi alınmış. Ben yedim şaf. Alın ödeyeyim. Bir daha demiş böyle araştırma yaparsanız ağzınızı burnunuzu dağıtırız demişler. Değil demişler. Vallahi güzel. Herkes ok Yoksa bak önümüze yine bir haber gelecekti. Ördekler ıslanınca hoşlanıyormuş diye. <gülüyor> Sonu ne peki araştırmadan? Bir şey Bundan yok, sonra... Sonucu... Ee, Ördekleri hiç... ıslatmayamaya karar vermiş. Şeyi, hayır araştırma devam ediyor. Diyormuş. Şimdi de ördeklerin ne sıklıkla yıkandığını inceleyeceklermiş. Sonra da ördeklerin ne sıklıkta seviştiği. 300 300.000 dolar 300 bin Ördekler ne sıklıkta sevişiyor? Bunun araştırması, nelerden hoşlanıyorlar? Bütün cinsel yönleriyle ördek. Ördekçilik. Çünkü İngiltere'nin önemli geçim kaynaklarından biri olacak yakında ördekçilik. Geçme Landing Bridge'ten ürkütürsün vak vak vera. Çok güzel söyledin. Vallahi bunun artık ötesine yok. Landing Bridge'in girişine yazdır buna. Landing yani. Bridge'in dibinde bir taş olaydım. ...landın biricin dibinde... ...bir, bir taş olaydım... ...gelene gidene... ...evet. Herpetoloji Derneği'ni biliyorsunuz. Tabii. Ne demek? Herpes hastalığıyla ilgilenenler. Hayır. Herpetoloji... E, ...herpetoloji ölümü tatacaktır. Çok güzel. Bence güzel bir yaklaşım. Bence güzel evet, yani. Bunun evet. üstüne söyleyince... Türkiye Herpetoloji Derneği Başkanı... E, Profesör Doktor Kurtuluş Olgun ipucu da verdim sen. Ne olabilir? Tabii ne bir olabilir? Şey. Herp, herpes bir şeydir ya bu pamukçık gibi bir şey. Değil. Sürüngenleri ve amfibileri inceleyen bilim dolu. Amfibi birlikleri Hı. inceliyorlarmış. Kurtuluş hocamız demiş ki sürüngenlerin gelişi güzel yok edilmesi sakıncalıdır arkadaş. Ya kim yok ediyor ya zaten? Bu, bu zaten şeyin derneğin açılış toplantısı her sene şu espri olur. Arkadaşlar bu yılda her zamanki gibi... sürünüyoruz. Orada <gülüyor> ah, ah, ah, ah, <gülüyor> <a>, ah, <gülüyor> zaten de. herkes yırılır... ...bir keyiften delirir. Yalnız ben şey de söyleyeyim başkana... ...bugüne kadar sürüngen ve amfibi kadını... ...öldürdüğüm şey sayısı 2-3 kurbağadır... ...bir iki tane de su menderi vardır ki... ...onlar da mecbur ve gençlik yıllarımın ...verdiği coşkuylar. Suse menderi'ni nerede buldun sen ya? Suse Biz nehir kıyılarında büyüdük Oktay. Türkiye'de 29 kurbağa... ...10 kaplumbağa... ...64 kertenkele ve 52 yılan türü var demiş ve bunların hiçbiri ama hiçbiri insana zarar vermiyor arkadaşlar öldürmeyelim demiş Burada. yılanlarımız da mı iyi kalpli? yılanlar hiç zehirli yılan yokmuş ki zaten Aa. ülkemizde yılan ısırmasına bağlı ölüm kaydı yok Merve'yi deniz, deniz besliyor şey 3 metrelik pitonunu. Ne? doğru ya doğru hiç öyle yılan zehirlenmesi diye bir şey değil biz hep onu Amerikan filmlerinde gördük yok Meksika'da şey yapıyor da orada diye tükürüyorsun hiç ben öyle bir şey filmde görmedim yani bizim köy Filmlerinde falan görüyorlar. mu? <gülüyor> Göstermiyorlar. E, tamam orada zehirlenme yok ki. Nasıl zehirleme yok? Yılanı öldürseler. E, tamam. Yılanların öcü. Evet tamam. Ee bunlar nasıl filmler? Orada yılanlar ne yapıyorlar? Yılan süte gelir. Dikkat et. E, tamam öyle süte, süte geldiği zaman fakla girip babasının hayranını zopayla kovalıyor. oğlunun adı neydi onun? Cemşit. Yok be. be. Samet'in babası oldu. Sokup da öldürdüğünü duymadım ki. Sokup da öldürmüyor. Zaten 52 çeşit bir düzeltelim hemen. 15 çeşidi zehirliymiş. He. 52 çeşitten ama <gülüyor> Fatma Gürük haklı çıktı. Yılan ısırmasına bağlı ölüm kaydı yok. Sadece yılan ısırması sonucu ölümler olduğu yönünde duyumlar var. Yani böyle bir kayıt yok ama kulaktan kulağa yayılıyor. istemişler yılanlardan. Fatma gerek gelmiş, bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden rahat olun. Su hiç bahsetmemiş Fail, değil Ya o da bir su dediğim şey işte ya bu böyle fıtı fıtı. Biz 5. katta oturuyorduk. O şey geliyordu ya bu kertenkele türü bir şeydir herhalde. küçük dedi. kurbağadır o ya. Larva, larva, larva. Diye diye larva, larva larva zaman içerisinde kurbağa oluyor. Su Şimdi o zaman madem su insan ırkına geçmek istiyorum. Sizce bir mahsuru var mı? Hayır cevabını şimdiden duyar gibiyim. İngiliz akademisyen profesör Jennifer Graves erkekliği belirleyen ye kurumu uzumu, gitti gidiyor nokta demiş. 5 milyon yıl içinde <gülüyor> demişler ona da cevap olarak. 5 milyon yıl mı? 5 milyon mu 5 bin mi ya? 5 milyon ya Marduk burada. 5 hiç... bin ise kötü 5 milyonsa boş ver mi? ya. 5000 diye duyunca bir toparlandım ya ne yapacağım diye. Şimdi bak ee, bu e, 3000 milyon yıl önce Y kromozumu üzerinde 1400 gen bulunuyordu. 1400 gen. A ve hayır. Gen gibi gen. Tabi ancak günümüzde gen sayısı ya da gen sayısı 45'e indi. Bu ne demek arkadaşım? Oha müthiş bir düşüş var evet, demek. Tabii canım. Korkunç 1355 düşüş. tane genimiz kayıp. Bitmiştir. Bütün kurumlarıyla çökmüştür, iflas etmiştir. Netçe itibariyle Avustralya'nın başkenti Canberra'dır. Bunun da artık ötesi yoktur. Teşekkür ediyorum. Bu, yani 5 milyon yıl sonra erkek diye bir şey kalmayacak. Yeni yeni şeyler olacağız. Yani biz aslında türümüzün son örnekleri izleyebiliriz insan ırkı için. Gerçek bir İstanbul abi, abi, Son, Son beyefendi. Ben son salon beyefendisi olarak... Yoksa son şey mi olsam ya serseri mi olsam? Karar veremedim. Salon beyefendiliğiyle serseri mi de vakit var bence biraz düşün. Uçlarda dolaşmayı seviyorum Oktay. Sen ne tavsiye edersin? Sence bana hangisi yakışır? Bir ben... salon beyefendiliği mi yoksa serseri bir bence, hayvan mı? Bence askerde... serseri bir hayvan. şey e, çocuklardan birinin Çocuk defterine... Berlergen. işte küçük oluyor ya. He. E, onlardan birinin defterine son delikanlı diye bir şey yazmıştım. Yani böyle bir yumruk vardır ya. Hı. Şeyde böyle, e, daha şeylerde işte sol afişlerde falan kullanılan böyle kalın el parmaklar grafik onu yapıp içinde böyle şimşek son delikanlı diye bir şey ondan sonra da yine, etkilendi, değil mi? çok etkilendi canım bana başka defterler de verdiler şafak defterleri işte anı defterleri oraları da bir şeyler yazıyor. bir baktım çirkin çirkin çizimlerle son delikanlı <gülüyor> herkesin defterine yayılmış Türk e, nasıl diyeyim? Erat kültürüne bir katkım olduysa da ne mutlu sana. Ne mutlu bana. Yani bence e, Türk Silahlı Kuvvetlerine en güzel hizmetlerden birini yaptın şu anda. Doğru. Bunu ve şu anda öğreniyorum. 5 şiltimiz gitti. Şilti Şilti Söyledirken şey, sende... evde 2-3 tane, tane şilt çıktı ya. Ne yapacağım <gülüyor> ben o şiltleri? E ne güzel düşünüyordun işte. Onu ben söktüreceğim. Üzerine de levha yaptıracağım. Bir tanesini bir şilti öyle yaptıracağım da. Bazıları pirinç şilt. Pirinç şilt en güzeli ya. Onları hediye götür ya bir başkasına ev hediyesi. Aa Çok güzel. İsmim yazıyorsun Ne Hem benden olduğu sen da belli Sen En güzel onu işte ya. Yeride kaldığın kalanları. Beğenmiyor, beğenmiyorsa kullanmaz abi. Bir sen insanı verecek götürdün. en çirkin armağan. Şilt mi? Aa, saçmalama bana Tak verdin. bir madalya ne kadar güzel. Ay, şilt de güzel. Veya yakasına bir onur ödülü tak. Valla otopkolejinden en son aldığım şiltle yani şilt dünyasında 5 tane şilt sahibi insanım. Kaç şiltin var ya şiltin kadar konuşacaksın arkadaşım. Ben şiltme de 146 çektim. Helal olsun Oktay'cım. Ben de şiltede 45 sınav çektim. Evet, Şilt Şilt Anadolu. Bizim evde 3 tane Şilt'e var. <gülüyor> Fire, ne veriyorsun? Albüm mü, nostalji gömülü, radyo mu? Oktay'a Gülüm. Oktay Gülüm ve buluyoruz. Gülüm. Gülüm. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.